ayrı ayrı kapılardan girerek, onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir, Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece, Yâkub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu, bu gerçeği bilmezler.